Wilson'ın camlaşmış gözleri üstünde ufak kurşuni bulutların olmadık biçimlerde bürünüp hafif seher yelinde bir yandan bir yana seyirttiği kül tınazlarına çevrildi. Söyledim ona diye mırıldandı uzun bir sessizlikten sonra. Söyledim ona beni aldatırsın ama Tanrı'yı aldatamazsın dedim. Pencerenin yanına çektim onu. Zor bela ayağa kalktı. Arka pencerenin yanına gitti. Eğildi öne, yüzünü cama dayadı. Tanrı biliyor dedim, senin ne işler becerdiğini. Her şeyi biliyor Tanrı. Beni aldatırsın ama Tanrı'yı aldatamazsın dedim. Gerisinde duran Mikalis, bir de ne görsün? Wilson, Doktor Ekleburg'un dağılan karanlığın içinden, Yeni beliren, o kocaman soluk gözlerine dikmemiş mi gözlerini? ''Tanrı görüyor her şeyi'' diye üsteledi Wilson. ''Görmüyor musun, afişo reklam'' diye Mikalis yanıtlayacak oldu onu. Nedense ama acele çekildi pencereden. Başını odadan yana döndürdü. Wilson ise uzun uzun durdu orada. Yüzünü cama dayamış, alacakaranlığa karanlığa doğru hababam başını sallıyordu. Altıya doğru Mikalis de ayakta duracak hal kalmamıştı. Kapının önünde bir arabanın istop ettiğini duyunca rahat bir nefes aldı. Bir gece önceki hayır sahiplerinden biriydi gelen. Sabahleyin yine uğrarım demişti. Mikalis üç kişilik kahvaltı hazırladı. Yeni gelenle oturup Allah ne verdiyse yediler. Wilson daha sakinleşmişti. Mikalis uyumaya gitti evine. Dört saat sonra uyanır uyanmaz garaja koştuğunda Wilson'ı Kodun'sa bul. İzi sonradan kovalanınca onca yolu yaya giden Wilson'ın Port e, derken getsile kadar dayandığı, orada bir kahvede bir sandviçle bir fincan kahve ısmarladığı, sandviçi olduğu gibi bıraktığı anlaşıldı. Yorulmuş olacak, ağır ağır yürüyordu herhalde. Anca öleyin varmış Gates ile. Oraya kadar ne yapıp ne ettiğini belirlemek güç olmadı. Çocuklar görmüşler, deli gibi bir adama rastladık diyorlardı. Şoförler de rastlamışlar, yolun öbür yakasından gözlerini dikmiş, tuhaf tuhaf bakmış yüzlerine. Sonraki üç saat içinde ne yaptığı belli değil. Polis Mikail ise ben biliyorum onu nasıl bulacağımı demesine dayanarak, civardaki garajları bir bir dolaşıp sarı arabayı soruşturduğuna hükmetmiş. Ama garajlarda çalışanlardan kimse çıkmamış onu gördüğünü söyleyen. Belki de aradığını bulmak için daha kolay, daha kestirme bir çare vardı düşündüğü. İki buçukta West İge varıyor. Birinden Gatsby'nin adresini soruyor. Demek ki orada artık Gatsby'nin adını sökmüş. Saat de Gatsby mayasunu giyiyor. Kahya'ya telefon eden olursa haber verin bana diye tembih ediyor. Garaja uğrayıp o yaz konukları şenlendiren şişirme yatağı alıyor, şoförün yardımıyla şişiriyor. Emir veriyor sonra. Açık arabada ne olursa olsun garajdan çıkarılmasın diye tuhaf ön çamurluğun tamirden geçirilmesi lazım çünkü. Gatsby Yatağı sırtlayıp havuza yollanıyor. Az ileride duruyor. yatağa dengeliyor sırtında. Şoför yardım edeyim diyorsa da ah diyor başıyla derken sararan ağaçların arasında kayboluyor. Telefon eden olmuyor. Kahya da uykusuna kıyıp dörde kadar bekliyor. Hani iletecek haber de olsa kime iletecek ki? Çoktan olan olmuş Bence de haber geleceğinden umudu kesmişti. Belki de umurunda bile değildi artık. Dediğim gibi ise o koca, o sıcacık dünyayı yitirdiği, tek bir düşe saplanıp kalmanın ceremesini çektiği, kafasına dank etmiş olacak. O ürkütücü yaprakların arasından yabancı göğe bakmış, bir gülün ne meret bir şey olduğunu gün ışığının yaz çimenlerinin üstünde nasıl sırıttığını acı acı görüp ürpermiş olmalı. İstediği kadar ele gelsin, yine de gerçek olmayan yeni bir dünyaydı onun için. Öyle bir dünya ki, içinde zavallı görüntüler, hava yerine düşlerle solunarak rastgele dolanıyorlardı ortada. Tıpkı o silik ağaçların arasından, Kendine doğru kayıp gelen o kül rengi, acayip suret gibi. Şoför, Walshimin'in yetiştiremediklerindendi. O da silah seslerini duymuş, sonradan pek bir üzerinde durmadım o zaman dedi. Çıktı işin içinden. İstasyondan doğru, Gesbin'in konağına geldim. Öndeki merdivenleri üçer dörder çıkışım olmuş. Ortalığı telaşa veren ilk tepki. Ama sanırım onlar da pek hala farkındaydılar işin. Hemen hemen hiçbir şey söylemeden aramızda şoför, kahya, bahçıvan, ben, dördümüz birden havuza doğru bir koşu kopardık. Taze su bir uçtan gelip öbür uçtaki deliğe doğru aktıkça havuzun yüzeyinde hafif belli belirsiz bir yapraklanma oluyordu. Dalga demeye bir tanık isteyen dalgacıklar yüklü yatağı havuzun öbür ucuna zikzaklamasına sürüklüyordu. Suyun yüzünü karıştırmaya gücü yetmeyen şuncacık bir sağanak bile yatağın rastgele seyrini değiştiriveriyordu. O rastgele yüküyle birlikte. Bir yaprak kümesine çarpmasın yatak yavaşça dönmeye başlıyordu yerinde. Bir pergel ayağı gibi suyun üstünde İnce bir kırmızı halka çizerek. Gatsby'yi alıp eve doğru yola çıktıktan sonra, Bahçıvan, Wilson'ın ölüsünü çimenin berisinde bir yerde gördü o zaman işte. Tam koptu kıyamet. Üstünden iki yıl geçti. O günün gerisinden, o geceden. Bir sonraki günden kala kala aklımda. Gatsby'nin cümle kapısından fırt gerip fırt çıkan polislerin, fotoğrafçıların gazetecilerin sürgüt geçidi kalmış dış kapının önüne bir halat gerdiler başına da bir polis koydular meraklıları içeri koyvermesin diye ama veletler avludan içeri dalmanın yolunu buldular ne zaman baksam havuzun yanında üç dört çocuk oluyordu sokulmuşlar birbirlerine ağzı açık seyrediyorlardı suyu kesin kes halli biri Polis hafiyesiydi galiba. O, şimdi Wilson'ın ölüsü üstüne eğilip, deli lafını yapıştırdı. Sesinin kayıtsız tumtura, ertesi günkü gazetelerde çıkan haberlere ipuçluk etti. Bir kepazelikti. Haberlerin çoğu iğrenç, şişirme, öyle uydurma, kafadan atmaca şeyler. Soruşturmada Mikales'in tanıklığı, Wilson'ın karısından işkillendiğini açığa vurunca bütün hikayenin çok geçmeden vur abalıya geleceğini sandım. Ama Catherine'e ağzına ne gelse söyleyebilecekken tek bir laf etmedi. Bu işte de mayasının alabildiğine düzgün olduğunu gösterdi. Kalemle düzeltilmiş kaşlarının altından savcıya kararlı gözlerle baktı. Kardeşinin Gesbi'yi ömürlük tanımadığına, kardeşinin kocasıyla gül gibi geçindiklerine, kardeşinin hiçbir dalgası olmadığına yemin etti. Söylediğine kendi de inanıyordu hani, böyle bir şeyi akıldan geçirmelerine bile gönlü razı olmazmış gibi mendilini kapattı yüzüne, ağladı. Kısacası davanın dal budak salmaması uğruna, Wilson... Kederden akli muvazenesini kaybetmiş dedi, çıktı işin içinden. Böylece kapandı mesele. Ama işin bu yanına zaten aldırdığım yoktu. Gatsby'nin yanında bir başıma kala kalmıştım. Kara haberi West İlk köyüne ulaştırdığım andan başlayarak etrafından dönen şüpheler, onunla ilgili bütün işler hep benim başıma patladı. İlkin şaşırdım, afalladım. Derken o evinde odasından kımıldamadan, nefes almadan, konuşmadan bir kalıp yattıkça gitgide sorumluymuşum gibi gelmeye başladı bana. Onunla ilgilenen başka kimse yoktu ki. Onu bulduktan yarım saat sonra içimden geldi. Duraksamasız öyle açtım telefonu deyziye. Ama Tom'la daha öğlen üstü eşyalarını toplayıp gitmişlerdi. Bir adres bırakmadılar mı? Bırakmadılar. Söylemediler mi ne zaman döneceklerini? Hayır. Bir fikriniz var mı? Nereye gittiler? Nerede bulabilirim onları? Vallahi bilmiyorum. Bir şey söylemediler. Gatsby için birini bulmam gerekti. Cansız yattığı odaya gidip onu avutmaya kalkacaktım neredeyse. Sen hiç merak etme diyecektim. Ben bulacağım sana birini. Sen bana bırak işi, bulacağım ben sana birini. Rehberde Mayor Walsheim'ın adını bulamadım. Kahya, Broadway'deki yazıhanesinin adresini verdi. İsiparatı açtım ama saatte beşi çoktan geçmişti. Kimse cevap vermedi. Bir daha dener misiniz? Üçtür ediyorum, cevap yok. Çok önemli de, kusura bakmayın ama cevap veren yok. Oturma odasına döndüm. Bu içeri dolu vermiş resmi kimseleri rastgele ziyaretçiler saymayı denedim bir an. Çarşafı üstünden çekip fal taşı gözlerle yüzüne baktılar filan ama Gatsby'nin isyanı beynimde hala zonkluyordu. Ne olur Mirim birini bul bana. Ne yap et bul birini bana. Bir başına üstesinden gelemeyeceğim bu işin. Ne olur? Birisi bir takım sorular sormaya başladı bana. Kaçtım oradan hemen. Yukarı kata çıkıp yazı masasının kilitli olmayan gözlerini acele taradım. Anasının babasının ölmüş olduğunu kesince söylemiş değildi bana. Bir şey bulamadım ama sadece Dan Koden'in resmi vardı. Duvardan dik dik bakıyordu unutulmuş bir zorbalığın belgüzarı.